Evet, şizofren hastaları yaptıkları davranışlardan sorumlu mudur? Değiş. Evet. Çehnide. Şimdi bir insanın bir davranıştan sorumlu olabilmesi için iradeyle yapması lazım. Mesela. Ee, zeka özürlü birisi yani aklı muhakemesini yitirmiş bir insanın yaptığı davranışlardan e, sorumlu olmaz. Hı hı. Hatta dini konularda da mesela namaz kılmaktan, oruç tutmaktan da sorumlu olmaz. Çünkü aklı olmayanın dini yükümlülüğü yoktur. Evet. Şimdi şizofren bir insan o hastalığı anında ne yaptığını bilmiyorsa yani iradeli bir davranış değilse Allah katında sorumlu olmaz. Hı. Zarar vermiş olsa bunu kim tazmin eder? Veli Velisi tazmin eder ya. Yani. Babası tazmin eder. Evet. Yani bir başkasının malına zarar verdiyse karşı taraf da tazmin istiyorsa yani o çocuğun şeyi varsa, malı mülkü varsa oradan tazmin edilir. Yoksa beliriz tazmin eder. Evet.